Allahu Allahim ve Şeytan Rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve salat ala ve salam Allaha Rasulü Nası Muhammad ve Ali ve Sahibleri. Vaman sara Allah necti ve man bi ahsan ila yemeti. Ama بعد, بیمار بربهاری شهی سنت ده، اهل سنت اساسlarına دایر، اهل سنت maddeleri tek tek irdelerken geçen hafta Müslüman imama karşı çıkan taifenin harici olduğuna ve harici taifelerin de özelliklerinin neler olduğuna değinmiştik. Hariciler başlıca kaç kısımdı? 3 kısımdır. Ee, haricilerin en şerrileri hangisiydi? kafir firkasıydı. Hatta içinden peygamberlerin bazılarına dahi kafir diyen sapıklar çıkmıştı. Daha sonra Ennecdet denen ikinci kısım vardı. Bunların şeridi diğerlerine göre daha hafifti. Ama bütün Havar için ittifak ettiği itikadı neydi? Cehalet, Cehalet mazerettir. Hücce tıkam edilene kadar tekfir edilmez. Bu da hangi kıssadan dolayı ortaya çıkmıştı? Haricilerden bir tanesi ganimet malını daha taksim edilmeden çaldığı için e, bu hırsızlık yapanı o zamanki kadıya getiriyorlar haricilerin kadısına. O kadı da ya bunu tekfir edecek çünkü büyük günah işleyen haricilerin yanında nedir? İcma ile kafirdir. Orada işte dedi ki bu adam cahildi bilmiyordu cehalet özürdür buna hücceti ikame ediyoruz. Ta ki hücceti ikame edene kadar bu tekfir edilmez dediler. Haricilerin necdat kısmının bidatı buydu. Daha sonra da ibadiyye fırkası vardı ki bu en şer bakımından hafif olanlarıydı. İbadiyye fırkasında mutezileye kaymıştı ve Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyorlardı. Allah kimi ahirette görülür derse onu tekfir ediyorlar. Bunlar geçen hafta yaptığımız zaten konunun özetiydi. Geçen hafta hariciler kimdir? Ehli sünnet bunlara karşı nasıl davranmıştır? Onu anlatmıştık. Şöyle şeylerle karşılaşabilirsiniz ulemanın kitaplarında. Haricilerin tekfiri noktasında ihtilafla karşılaşabilirsiniz. Malumdur ki bütün bidat taifeler, bütün bidat fırkalar ilk çıktıkları tarihten sonra zamanla itikatlarını değiştirmiş fırkalara bölünmüştür. İbnül Kayyım rahimehullah'ın dediği gibi yetmiş iki fırkaya bölünecek ya bu ümmet 73. fırka kurtulacak sadece İbnül kaym diyor ki yetmiş fırkanın aslı altı tane fırkadır diyor. Bu altı fırkadan her bir fırkadan 12 fırka çıkmıştır. Toplamda yetmiş fırka yapar. İşte sapıklar bunlardır diyor. O altı fırkadan bahsedilen ilk ortaya çıkan bidat taife de haricilerdi. Ulema da bunların tekfirinde ihtilaf ettiler. Ali'ye kafir diyenlerin ulema kafir olduğuna ittifak ettiler. Ancak Ali'ye kafir demeyen radıyallahu anhu sahabenin diğer bir kısmını tekfir edenlerin tekfirinde ihtilaf ettiler. O yüzden alimlerin kitapta ihtilaflar görebilirsiniz. İbni Hazım rahimahullah muhallede güzel toplamış, cem etmiş ve bunu asrı cem ettikten sonra demiş ki ulema haricilerin ihtilafının boyutuna göre ya onları tekfir etmiş ya da onları bidatçılıkla itham etmiştir demiştir İbni Hazım. O yüzden biz geçen hafta ne demiştik? Bir insanın bir gece dahi beyatsız gecelemesi ona helal değildir, haramdır. Allah subhanehu ve Teala hesap verecektir. Neden? Ümmetin birliği, dinin maslahatı Müslümanların cem olmasında bir imam altına biat edip toparlanmasındaydı. Evet. Bu hafta da gene geçen hafta zikretmediğimiz ...kharicilerle alakalı bir madde var. O da şu... ...ve yahillü kitalül havariç... ...izâ aradun lil muslimine... ...fî ve ve ahalihim. Eğer... ...hariciler Müslümanların mallarına... ...Müslümanların nefislerine... ...ve Müslümanların ailelerine saldırmazlarsa... ...onlarla savaşmak... ...helal değildir diye Berbehari... ...burada... ...bir beyanda bulunmuş. Ömer İbni Abdülaziz... Rahimehullah da öyle diyor... Hariciler size karşı savaş açmadıkça sakın a sakın onlarla savaşa başlamayın. Onlar sammiyetlerinden e, hataya düşmüşlerdir diye Ömer İbni Abdülaziz 5. halifenin e, fetvası var. Ve leseluhu iza farakuhu en yatlubuhum ve la yuhiz ala ve la ki haricilerle savaşıldığı vakit onlarla ara ayrılmaz. Onların eee şeyleri yakalanan adamları esir alınmaz. Onların işte malları ganimet olarak taksim edilmez diyor. Bu da cumhur ulemanın görüşünü almış. Sahabeye kafir demeyen hariciler. Harici olmalarının sebebi büyük günahtan dolayı tekfir etmeleri olan. Haricilerin e, hiçbir ulema tekfir etmemiş bu kavillerinden bu bidatlarından dolayı. E, o yüzden diyor esirleri alınmaz. O yüzden malları ganimet edilmez diye böyle bir izahta bulunmuş. Ve ehli sünnetin asıllarından bir sonra zikrettiği de şu: "Ve alem rahimek Allah." İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. "Ennahu la ta'a li beşerin fi ma'siyetillahi azza ve celle." Allah'a isyan etmek noktasında, Allah'a isyan noktasında hiçbir mahluka itaat yoktur. Bununla alakalı Resullattan hadis gelmiştir. "La ta'a li mahlukin fi ma'siyetillah." Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Neden hemen bunu getirdi az önceki maddelerin ardına. Çünkü az önceki maddelerde neyi anlattı? İmama biat etmek, emire karşı çıkmamak, emir zulümle iştese, fıskla iştese emre itaat etmek. Hemen ardına neyi getirdi? Allah'a masiyette hiçbir mahluka itaat yoktur. İşte geçen haftada bir kısım sapıklardan bahsetmiştik ya, dedik ya onlar ne diyorlar? İşte bugünkü kafir yöneticiler emirdir. Onlara biat etmek vaciptir. Müslümanlar bunlara biat etmeliler. Bunlara karşı çıkanlar haricidir gibi safsatalarla piyasada gezen sapıklar bu sözleri ne yaptılar? Yerli yerinden oynattılar. Üstteki maddeleri okudular. O maddeleri getirip bu kafir yöneticiler tatbik ettiler. Bir altındaki maddeye bakmadılar. Berbehari'nin bunu getirmesindeki gaye budur. Allahu alem ki isabetli de olmuştur. İki nascem edildiği zaman ortaya çıkmaktadır. Emirimiz dahi olsa bize eğer haramı, bize eğer şirki emrediyorsalar, onlara itaat yoktur. Allah'ın peygamberi gibi masum, korunmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi beyat alırken diyor ki, sizden ne üzerine biat alıyorum? Benimle mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda savaşacağınıza, hiçbir şey Allah'a ortak koşmayacağınıza dair. Ta ki ne <gülüyor> zamana kadar diyor, İlle ancak ne görmeniz ''Kufran buhhan açık bir küfür görmeniz ve burhan aynı şekilde bir burhan da olacak minallahi min, min kitabillah Allah'ın kitabından Allah'ın katından bir burhanla beraber bende küfür görmeniz hali müstesnadır. O zaman benden bir bi atınız kalkar diye Resulullah sahabeden biat alıyor. Allah'ın peygamberi gibi Aleyhisselatu vesselam gibi bir lider dahi bu şeyle bu şartla birlikte insanlardan biat alıyorsa bir zamanlar İslam yoluna çıkıldıktan sonra eğer imam sapıttıysa, eğer imam şirki İslam görmeye başladıysa orada kesinlikle ve kesinlikle emre itaat gibi bir şey söz konusu değildir. Gene ehli sünnetin asıllarından bahsederken diyor ki وَمَنْ ehlil İslam. Kim İslam ehlindense. Ne demek İslam? Şirksiz Allah'a ibadet etmek demek. Şirk koşmadan tevhid üzere Allah'a ibadet ediyorsa bir adam. فَلَا تَشْهَدُ amelin بِعَمَلٍ خَيْدٍ وَلَا شَرْعٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْدَمْ لَهُ عِندَ <الْمُوتِ> Hiç kimsenin, bu adam cennetliktir, bu adam cehennemliktir diye şehadetinde bulunma. Çünkü ölümü sırasında hangi hal üzere öldüğünü bilemezsin. Ama bakın, küfür üzere ölmüş kafirleri söylemiyor. İslam üzere ölmüş ölülerden bahsediyor. Adam Müslüman ölmüştür ama fıskı vardır, ama bidatı vardır, ama zulmü vardır. Allah hiçbir şey ortak koşmuyordur, hiçbir nasıl yalanlamamıştır. İşte bu adam nedir? Bu adam hakkında dilimizi tutarız ki ehli sünnet böyle yapmışlar. Neden? Tercihü rahmetallah onun için Allah'ın rahmetini dileriz ve takafü aleyhi günubuhu günahları dolayısıyla da onun hakkında korkarız. Ve latiy mespeku lehu indel mevti ila Allah minen nedm Allah'a en son halinde, ölüm halinde nasıl gittiğini bilemeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelen Buhari, Müslim sahih hadislerinde ne rivayet edilmiş? Şu rivayet edilmiş. insan öleceği sırada ne olur? İnsan öleceği sırada Allah Subhanahu ve teala insana e, imtihan gereği şeytan akrabaları kırılığında görünmesini takdir eder. Bazen imtihan gereğidir. Allah Subhanahu ve teala bunu bilir. E, şeytan o sırada imanını çalmaya çalışır kulun. Allah ona bu noktada müsaade eder kulunu imtihan etmek adına. Şeytan akrabas kılığında gelir ve der ki mut Yahudiyen, der ki Yahudi olarak öl. Bak ölüyorsun, hak din odur. İnsan bunu reddederse der ki Mut nasraniyen Hristiyan olarak ölder ta ki insanın imanını çalana kadar şeytan ölüm sırasında insanla bir mücadele içerisine girer. O yüzden Allah'ın kitabında Yusuf bintullahul lazine bil kavl'is fi'l hayati dünya ve fi'l ahire ayetinin tefsirinde bu hadisi nakleder ulema. Nedir o ayet? Allah diyor ki Allah o müminleri hak kelime üzerine. Nedir hak kelime? La ilahe illallah iman üzere Allah dünyada ve ahirette sebat ettirir iman edenleri. İşte Resulullah s.a.v. diyor o müminlerdense Allah bir melek gönderir. Sakın ona inanma o şeytandır, senin akraban değildir, senin imanını çalmaya çalışıyor diye. Nasıl şeytan vahy ediyorsa, vesvese veriyorsa insana, aynı şekilde melek de insana vesvese verir. O mümin ise Allah Teala onun imanı korur. O yüzden insanın son halinde, Fasık, facir de dahi olsa Müslüman öldükten, İslam üzere öldükten sonra, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan öldükten sonra ne hal üzere öldüğünü bilemeyiz. O yüzden rahmet okuruz diyor. İzamatı <gülüyor> alel-İslam, tabi burası çok önemli bir kayıt diyor ki ne üzere ölürse, İslam üzere ölürse. تَرْجُوْ لَهُ رَحْمَةَ اللّٰهُ وَ تَخَافُ Onun için Allah'ın rahmetini dile ve Allah'ın onun günahlarından dolayı ona azap etmesinden kork Süfyan İbni Uyeyne, rahimahullah, Sabi'nin büyüklerinden, Mekke'nin muhaddislerinden, hicri kırklarda doğmuş ve ilk dönemin il müminin fil hadis diye isimlendirildiği insan, Süfyan İbni Uyeyne, Hasan-ül Basri, bunlar hep salih insanlar. Rivayet edilen rivayetlerde bildiğimiz, öğrendiğimiz gibi. Ve Hasan-ül Basri'yi anlatırken öyle diyor ki bir grup ulema, Vallahi diyorlar eğer ehli sünnetin birinin cennetlik olduğuna şehadet etmesi caiz olsaydı Hasan'ın cennet ehli olduğuna şehadet ederler diyor. Öyle salih insanlar gelmiş, vaaz ettikleri zaman insanları ağlatan, kendileri de ağlayan onlarla beraber insanların kalbine Allah'ın korkusunu eken ve insanlar baktığında insanlara Allah'ı hatırlatan insanlardı. O yüzden ehli sünnet bu gibi insanlara hayırla muamele eder, bunlara rahmet okur, bunların arkasından iyi konuşur gene aynı şekilde ehli sünnetin asıllarından bahsederken diyor ki neden böyle söyledi yani neden rahmet okuruz günahlar için korkarız vama min zen bin illa ve lil yani hiçbir günah yoktur ki kul ondan tövbe etmiş olmasın ya yani biz bilemeyiz bunu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki, kul bir günahı işlemesin ki sonra içinde pişmanlık duyarsa, ya ben niye bunu yaptım diye daha istiğfar etmeden Allah onu tövbe kabul eder ve onun tövbesine icabet eder, onun günahını bağışlar diyor. İnsanın içindeki pişmanlık hissi dahi insanın daha diline dökülmeden Allah katında tövbe, tövbe olarak kabul edilmiş ve Allah subhanahu teala rahmeti gereği, yüce rahmeti gereği Müslümana bu noktada ne yapmıştır? rahmet etmişti. Gene ehli sünnetin aslı başka bir esası var. Recm hakqun. Rejim taşlanmak haktır. Kimle alakalıdır bu hükmü? Zina yapan erkek, evli erkek ve zina yapan evli kadın hakkında. Şimdi asıl zaten bugünkü meselemiz bu meselenin üzerine odaklanacak dersimiz inşallah. Rejim nedir? Nasıl meşru kılınmış? Bunun Allah'ın kitabından mı yoksa Resulünün sünnetinden mi delili var? Bu noktada hangi bidat taifeler ortaya çıkmış ve bunu inkar etmişler ondan bahsedeceğiz. Tarihte rejimi ilk inkar eden insanlar haricilerdi. Aynı şekilde muhtezileler de onlara muvafakat edip dediler ki rejim diye bir şey yoktur dediler. Sadece zina yapan kişiye sopa vurulur dediler. Neden böyle yaptılar? Hakimin müsterdekinde rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Ali radıyallahu anhu İbni Abbas'ı Haricilerle konuşmaya gönderdiği zaman dedi ki onlarla Resulünün sünnetiyle mücadele et dedi. Çünkü onlar o, o, sünnetten cahildirler dedi. Onlara sünnetten deliller getir onlar sünneti bilmezler. O yüzden böyle bazı şeyleri inkar ediyorlar dedi. Bu da bu rivayette de görüldüğü gibi hariciler sünnet noktasında eksiktiler. Tıpkı mutezilenin akılcı taifenin olduğu gibi. O yüzden dediler ki rejim dediler, yoktur dediler taşlanmak. Halbuki rejim hem İncil'de var olan hem Tevrat'ta var olan bir hükümdür. En basit Maide Suresi 44. ayetin tefsirinde tefsir kitaplarında zikredildiği gibi neden indi bu ayet? Yahudilerden bir taife raci olan görüşü zikrediyorum. 5-6 tane nuzul sebebi var. Ama meseleyi değiştirmez. Alınacak ibreti değiştirmez bu. Ne yapmışlardı? Aralarından bir fakir zina yaptığı zaman evliyse öldürüyorlardı. Eğer zenginse yüzünü boyayıp eşeğe bindirip insanlar arasında gezdiriyorlardı. Daha sonra bu mesele gelip Resulullah'a sorulduğu zaman Yahudiler aralarında ihtilaf ettiği zaman o, o, o sırada Abdullah İbni Selam yalan söylüyorsunuz dedi. Tevrat'ı getirin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'ı okudu Yahudiler. Rejim ayetin üzerine kapatmıştı Yahudi. Abdullah İbni Selam da elini kaldır oradan. Elini kaldırdı. Baktılar ki elini kapattığı yerde rejim ayeti vardı. Allah zina yapan evli erkek de zina yapan evli kadının rejim edilmesini emretmişti dikkat edilirse onlar sadece bir hükmü tebdil ediyorlar. Yani hükümleri ortadan kaldırmıyorlar. Ama Allah subhanehu ve teala onlar hakkında وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ Ayetini indirdi. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetini. Düşünün ki bugün tamamıyla Allah'ın şeriatını ortadan kaldıran kendi kanunlarını koyanlar vallahi yani kıyas edilemeyecek kadar kıyasılma al İkisi de birbirinden ayrı ayrı yerlerdir. Peki nasıl o zaman biz buna iman ediyoruz, rejime iman ediyoruz da peki nasıl bu sabit, bizim yanımızda nasıl sabitleşmiş? Şunu çok iyi bileceğiz. Kur'an-ı Kerim, bugün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini dahi biri inkar etse nedir? Kafirdir. Bu Kur'an-ı Kerim nasıl toplandı? Sahabenin şahitliğinde toplandı. Her ayet iki sahabenin şahitliğiyle yazıldı. Peki bu elimizdeki Kur'an tek Kur'an mı? Bize ulaşan tek Kur'an ama farklı farklı sahabelerin bazı ayetlerde farklı lafızların olduğunu zikrettiklerini biz görebiliyoruz. Örneklerle anlatacağım ne demek istediğimi anlayasınız diye. Çünkü bugün bir takım insanlar ne diyorlar? Ya diyorlar işte recim diyorlar tamam buhari halim hadis var da onlar ahad haber. Ahad haberi biz hüccet kabul etmiyoruz diyorlar. Aslında Kur'an ahad haberdir. Çünkü her biri iki tane e, sahabenin şahitliğinde yazılmıştır. İki, iki sahaben rivayet ettiği şeyde ahad haberdir. Ama daha sonra nesilden nesile aktarılınca ne olmuştur bu? Mütevatir olmuştur. Başta ahadken daha da mütevatir olmuştur. Ve o dönemde Osman radıyallahu anhu neden bütün Kur'an'ları toplatıp bir tane mushaf yaptı ve birer tane valilere gönderdi. Daha sonra bastı bunu. Çünkü insanlar birbirini tekfir etmeye başladılar. Sen Allah'ın kitabını yalanlıyorsun, sen Allah'ın kitabını yalanlıyorsun diye birbirlerini tekfir etmeye başlayınca bu ihtilafın önüne geçmek için Osman radıyallahu anh'u mushafı toplattı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet'in müsnedinde ve Tirmizi'nin de Ebu Hureyre'den merfu olarak zikrettiği hadiste diyor ki, Kur'an yedi harf ahruf, Kur'an yedi harf üzere indirilmiştir. Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Cibril peygambere 7 şekilde farklı farklı kıraatlar vardır. Varş kıraati vardır. İşte bizim okuduğumuz kıraat vardır. Başka kıraatlar vardır. Şu anda mesela Musaflada tek tip kıraat okunuyor. Neden insanlar anlamadığı için yani çok fazla ilmi derinlikleri olmadıkları için insanları alimler bu ihtilafın içine sokmamışlar. Ama Kur'an 7 harf üzere indirilmiş. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü Arapların lehçe farklılıkları vardı. Allah ne diyor ayette? İbrahim suresi 4. ayette... ''Ve me ersalne min rasulun ille bilisani kavmihi.'' Biz hiçbir peygamber göndermedik ki kavminin diliyle gönderdik onu. Ancak kavminin diliyle insanlara Allah'ın vahyini götürdü. Peki peygamberin dili neydi? Arapçaydı. O zaman da Arapçanın farklı lehçeleri vardı. Hicaz lehçesi, Yemen lehçesi, işte Kureş lehçesi, farklı farklı lehçeler vardı. O yüzden Kur'an'ın bazı ayetlerinde kıraat farklılıkları ortaya çıktı. Mesela örnek. Her gün okuduğumuz Fatiha Suresi. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir rahim maliki yevmiddin. Bakın biz Meliki yevmiddin diye okuyoruz ama bütün mushaflarda Meliki yevmiddin diye yazar. Bütün mushaflarda Meliki yevmiddin yazar. Mim'den sonra uzatma harfi elif yoktur. Neden? Burada Sahabeden iki tane rivayet gelmiştir. Birinde Melik yuvmiddin okumuştur. Birisinde Malik yuvmiddin okumuştur. Ulema da bu ihtilafın önüne geçmek için Melik yazmışlardır, Malik okumuşlardır. İki kıraati bir araya getirmişlerdir. İki kıraati toplamışlardır. Veya Nisa suresi 40. ayette ve yudifha arttırır diyor. Vallahi yudifha Allah onu arttırır manasında yudifha Üçü de ayrı ayrı kıraattır. Üçünün de harekeleri farklıdır. Ve sahabeden bu üç şekilde kıraat da nakledilmiştir bize kadar. Bu neyi gösteriyor? Yani bu laf Kur'an'ın lafızları, Kur'an'ın ayetleri inkar edildiğinde nasıl adam kafir oluyorsa, eğer bir şey de hadisle sabitse ve bu hadis de mütevatir derecedeyse, mütevatir boyutta ise bunun inkarı da küfürdür. Eğer derseler ki bunlar ahad haberdir, Hadislerde varid olan, onu inkar eden kafir olmaz ama Kur'an'ı inkar eden kafir olur. O zaman kendi sözlerini bozmuş olurlar, tenakut içerisinde olurlar. Başka örnekler mi? Allah'ın kitabından gene bunlar her türlü getirilebilir. Bunlar başlıcaları. Mesela kıraatte fazlalık olan. Şimdi Zeyd İbni Sabit'in kıraatı var, İbni Mesut'un kıraatı var. Birkaç sahabeye verilmiş Kur'an'ın toplama görevi. Mesela bir ayet var. Allah diyor ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَ وَاَيْمَانَهُمَا Allah diyor ki hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin diyor. Bir, bir sahabe, bir sahabe işte bu fazlalığı getiriyor. ihme sağlarını kesin diyor. Halbuki ayette, ayette bu geçmiyor. Şu an elimizde mevcut olan muzhaflarda bu, bu kelime yok. Ama İbnü Mesut'un kıratında, başka sahabelerin kıratında sağ ellerini kesin fazlalığı var. Yani o onların rivayet ettiği şekilde böyle. Ama ulema ne demişler? Zaten bu kıraatların ihtilaflı olması, kıraatlerdeki o ufak farklılıklar ne yapmaz? Hükmü değiştirmez. Zaten Resulullah'ın tatbiki de nedir? Önce sağ eli kesmektir öyle değil mi? Resulullah hırsızlık yapanların önce sağ elini kesmiştir. Sonra bir daha yaparsalar sol elini kesmiştir. Sağdan başlamıştır. O yüzden İbni Mesud'dan gelen bu eymanihime yani sağ ellerinden başlayın. Ayeti böyle okuması gene çıkan hükmün değişmesine sebep olmamaktadır. İşte Rejim ayeti de Bukhari ve Müslim'in yaptığı rivayetlerde olduğu gibi sabittir. İmam Malik muvattada hudud kitabı var. Malik ilk hadis kitabını yazan e, alimdir. Allah ona rahmet etsin. İmam Malik, Darul Hicre'nin imamı, Medine'nin imamı İmam Malik ayeti şöyle rivayet ediyor. اَشْشَيْخُ وَشْشَيْخَةُ اِذَا زَنِيَا فَرْجَمُوهُمَا Yaş, yaş, evli yani burada yaşlı erkek ve yaşlı kadından kasıt. Evli erkek ve evli kadın zina yapar ise onları taşlayın. Nekalen <gülüyor> minel elbette nekalen Allah ve allahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Allah'ın onlara hükmü budur. Allah subhanahu beyan etmiştir. Bu ayeti de İmam Malik muvattasında hudud kitabında rivayet etmiş. Aynı şekilde i̇bn Mace hudud kitabında, hadlerin babında Gene bu ayeti zikretmiş. İmam Ahmed Müsned'in bu ayeti rivayet etmişler e, ittifakla. Gene Bukhari Hudud kitabında bu, bundan bahsetmiştir. Neden? Kur'an'da nasih ve mensuh denen bir şey var. Nedir? Ve, e, ayette ne diyordu Allah s.a.v. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا biz hiçbir ayetin etmeyelim, kaldırmayalım ki ne yaparız? Yerine ya mislini ya da daha güzelini getiririz diyor Allah Subhanahu taala. Öyle değil, öyle değil mi? E şimdi Nisa suresinde biz bir ayet okuyoruz. Nedir o ayet? Hükmü nesk olunmuş bir ayettir aslında ama yazıdan nesk olunmamıştır. Biz onu hala okuyoruz. Allah Subhanahu taala diyor ki kadınlarınızdan zina yaptığını görürseniz Onları ne yapın? Evlerinde ölüm kendilerini buluncaya kadar tutun ya da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde beklesinler diyor. Bu ayet hangi ayetle nesk olundu? Sopa vurun ayetiyle nesk olundu. Ama biz bu ayeti hala okuyoruz. Hükmü kalkmasına rağmen biz bu ayeti hala ne yapıyoruz? Okuyoruz. Çünkü bu kitabeden nesk olunmadı. Ne nesk bunun? Hükmü nesk olundu. Rejim ayeti ise kitabeden nesk olunmuştur. Ama hükmü ise nedir? Bakidir, kalıcıdır. O yüzden rejim bununla sabittir. Bu ehl-i sünnetin, İslam ehlinin icma ile tevatür ile kabul ettiği meseledir. Yahudi, Hristiyanlar dahi zina yapan evlinin ve evli erkek ve kadının rejim edileceğine, taşlanacağına icma etmişlerdir. Bırakın İslam ümmetinin. Icmasını. O yüzden mesele önemlidir. Benim hani bu meseleyi bu kadar tafsilata, yani çünkü ben Arapça bazı şeylerden bahsediyorum, bazı usullerden. E bunlar ağır meseleler. Neden zikrediyorum? Çünkü bugün çok ciddi bir problem var. Bugün ciddi bir sıkıntı, hastalık, hadis inkarcılığı. Hadise karşı durmak, işte bazı tevatür derecesinde haberleri inkar etmek gibi heva ehlinin, bidat ehlinin pislikleri ortalıklarda dolaşıyor kendini tevhide nispet eden, kendini işte İslam'a nispet eden, demokrasi inkar ettiğini söyleyen birçok insan, bakıyorsunuz rejimi inkar ediyorlar, bakıyorsunuz Buhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis vardır diyorlar, Bukhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis şüphesini getiren adam, İslam'a şüphe getirmiştir, Allah'ın kitabına şüphe getirmiştir. Çünkü o hadisleri rivayet eden sahabe, Allah'ın kitabını da rivayet etmiştir, Allah'ın kitabını da cem edip toplamıştır. Eğer, Sahabenin aktardığı hadisler şüpheliyse haşa Kur'an da onların zanlına göre haşa haşa şüphelidir. Çünkü aynı sahabe cem etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kitabe yapıp kitap haline getirmemişti. Hatta Kur'an kitabe haline getirileceği zaman Ebu Bekir radıyallahu anhu sahabeleri topladı. Caiz midir diye ilmi münazarada bulundular. Acaba bu bidat olur mu olmaz mı diye. Bu peygamberin kınadığı bidat mıdır değil midir diye oturdu konuştular. En son sahabe icma ettiler ki bu bidat olmaz. Bu kastedilen bidat değildir. Peygamberin hadislerde kastettiği çünkü ibadet kısmı değildir. Bu muamelattan bir kısımdır. Sonuçta usulül fıkıh, usulül hadis bu kitapları yazan alimlerin hiçbirisi de sahabenin böyle bir kitap yazdığını söylemiyorlar bize. Sahabenin böyle kitapları yok. Onlar ne yapıyorlardı ilmi? Hocadan talebeye aktarıyorlardı. Ama cahilliğin artması... İlmin kalkması, insanların ilme ulaşma imkanlarının azalması, insanların uzak beldelerde yaşaması nedeniyle alimler ne yaptılar? Kitaplar telif ettiler, usuller yazdılar. Bunlar da sonuç itibariyle lügat manasıyla bidat da öyle değil mi? Lügat manasıyla. Çünkü bunlar ibadetin çeşitleri değil. İbadetin çeşitlerinde gene bidat kınanmıştır, mızo'mdur. Evet. O yüzden dedi ki ehli sünnetin inandığı esaslardan bir tanesi de recmin hak olması meselesidir. Rejmi bugün inkar eden insanlar bizim katımızda bizim peygamberden öğrendiğimiz dine göre Müslüman değildirler. İstedikleri kadar demokrasi küfürdür desinler. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنَّتُونَ Mesler üzerine mes yapmak sünnettir. Mesler üzerine mes yapmak sünnettir. İnşallah biraz da bu meseleyi açacağız. Mes nerede caizdir, nasıldır, keyfiyetiyle alakalı. Şimdi mes denen şey çorabın haricinde mes o bizim Türkiye'de satılan, o deriden yapılan, bilinen mes. Aynı Araplar da o dönemde buna benzer böyle kalın bir şeyden mes yapıyorlardı. Ayaklarına giymek için. İşte bunun üzerine mes yapmak, ilim ehlinin icması ile caizdir. Abdullah İbni Mubarek diyor ki, لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى khufen اِخْتِلَافٍ اَنَّهُ جَائِزٌ Mesler üzerine mes yapmanın caiz olduğuna ümmet arasında ihtilaf yoktur. Ümmet buna icma etmiştir diyor. Bu caizdir mesler üzerine mes etmek. Ve Cumhur'un yanında da daha faziletlidir. Neden? Bu bir sünnettir. İnsanlar bu sünneti terk etmişlerdir. İnsanlar bu sünneti terk ettikleri için bazen sünnetler, iki şey müstehapsa, yani ne demeyi kastediyorum, peygamber ayağını yıkamış, öyle bir vakit gelmiş, ayağını yıkamış, öyle bir vakit gelmiş, meslin üzerine mes yapmış. İkisi de sünnet, öyle değil mi? Eğer bir sünnet terk edilir ise, o sünneti o vakitte yapmak diğer sünnetten daha faziletlidir, daha efdaldir diye alimler fetva vermişler. O yüzden böyle dönemlerde meser üzerine mes yapmak daha faziletlidir peygamberin sünnetini yaşatmak adına. Peki meslim müddeti nedir? Bukhar ve Müslim'in rivayet ettiği sahih senetli, nesai'nin rivayet ettiği birçok hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferde iken meslim süresini 3 gün, mukim iken 1 gün olarak belirlemiştir bu mesin süresinin ne zaman başladığıyla alakalı ümmet birçok görüşü ayrılmış. Beş tane özetleyebiliriz. Beş gruba ayırabiliriz bunlar. Ama biz burada hadislerin birbirlerine senetlerinin e, bir tenkitinden, bir araştırılmasından sonra racih görüşün giyildiği süreden sonra olduğuna kanaatindeyiz. Allah en doğrusunu bilendir. Daha sonra e, bu meseleyle alakalı Meslerin dışında bir de çoraplara mes meselesi vardır. Çoraplara mes etmek meselesi. Bunlar bu noktada da çoraplara mes noktasında da ulema ihtilaf etmişler. Çok ciddi bir ihtilafları var. Üç gruba ayrılmışlar. Birinci mezhep demişler ki çoraplar üzerine çoraplar üzerine mes etmek demişler e, caiz değildir. Bu Ebu Hanif'in ilk görüşüdür. Thümme raci anhu diye de kitaplarda nakiller var. Daha sonra bu görüşten döndüğüne dair rivayetler var. Ve Malik ve Şafi evet Malik ve Şafi de bunu söylemişler. Demişler ki çorap demişler huf olarak yani mes olarak isimlendirilmez demişler. O yüzden caiz değildir demiş. İkinci grup ise demişler ki bunlar çorap da caizdir. O da mes gibidir demişler. Kimin görüşü? Hasan, Said İbnül Musayyep, Ahmet, Hanifi bazı fakihler Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de diyor caizdir çoraplara mes yapmak. Ve Şafilerden ve Hanbelilerden bir kısım ulema da dediler ki caizdir. E, dediler ki üçüncü bir grup daha var. Çorap üzerine mes yapmak mutlak olarak caizdir dediler. İnce dahi olsa dediler. Burası önemli. Şimdi çorap var, çorap var. Bir ince çorap var. Bir de böyle kalın kışlık çoraplar var biliyorsunuz. Ee, üçüncü grupta dediler ki cinsi fark etmez. İkinci grup diyorlar ki kalın çoraplara yapılır diyorlar. Kalın çoraplara yapılır diyorlar. İnce çorapları olmaz. Üçüncü grup ise dediler ki hadislerin zahiri bize gösteriyor ki böyle bir mukayyet kayıt getirecek hiçbir nas yok. Yani bunu ince veya kalın diye peygamberden gelen hiçbir haber yok dediler. Bu da kimin? İbni Hazm'ın, zahirilerin, İbni Teymiye'nin görüşüdür. Şeyh de bu görüşü tercih etmiştir muasırlardan. Allah daha doğrusunu bilendir. Ama ehli sünnet imamları Allah hepsine rahmet etsin. Bu meseleyi ne yapmışlardır? Bu meseleye genel olarak e, kabullenmişler. Sade keyfiyeti noktasında ihtilaf etmişler. O yüzden ehli sünnetin esaslarını zikrederken dedi ki ne sünnettir? Mesler üzerine mes yapmak sünnettir dedi. Ve taksiru salati fisseferi sünnetun seferde namazı taksir etmek, seferde namazı kısaltmak gene sünnettir diye belirtti. Alimler seferde namazın kısaltılacağına icma etmişler. Ama ihtilaf ettikleri yer seferin boyutu. Yani kaç kilometrede insan seferi olur. Fıkıh dersi yaptığımız zamanki kardeşler hatırlarlar. Meselenin tafsilatını getirmiştik. Ne dedik? Bir rivayet var İbni Abbas'tan. 57 kilometre, bir rivayet var 70 kilometre, Ebu Hanife'den rivayet edilen 90 kilometre, başka ulemadan rivayet edilen 20 kilometre ve benzeri farklı farklı neler var? Alimlerin kavilleri var. Ama hüccet nedir Allah'ın dininde? Allah'ın sözleri ve Resulünün sözleridir. İbni Ömer'den gelen sahih rivayette Abdullah İbni Ömer, sünnete düşkünlüğüyle bilinen, sünnete ee, yapışmasıyla her meselede sünnete göre hareket etmesiyle tanınan Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehri terk ettikten iki buçuk mil sonra iki buçuk mil sonra namazı cem ederdi diyor. Onun bir rakamı var tam rakamını ben unuttum iki nokta bilmem kaç. O da kilometreye vurulduğu zaman beş buçuk kilometre yapıyor. Ve buna benzer birçok hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki evleri terk ettikten sonra, beş buçuk kilometreyi açtıktan sonra namazını seferi olarak kıldığına dair. Sahabeden rivayetler var, sahih hadis kitaplarında sahih rivayetler. Sahabe Medine'nin dışında tarlaları varmış, tarlalarına gittikleri vakit seferi hükmüne girdikleri için namazlarını taksir yapıp cem ederlermiş. Bu, o yüzden anlatıyor seferiliği. Seferin işte bu boyutu meselesi ümmet arasında ihtilaf olan noktasıdır. Artı, şimdi günümüzde bir de şöyle bir ihtilafın kapısı açılmıştı. Ne kadar bir boyut seferiliktir, ne kadar bir boyut sefer hükmüne girer. Ee, çünkü önceden Medine dediğimiz şehir, Medine dediğimiz İslam devleti şu mahalle kadar bile yoktu nüfusu. Belki yüz ölçümü bile bu, bu mahalle kadar değildi. O yüzden Medine'nin dışına çıkıldığında bu sefer sayılıyordu. Ulema... Bütün bu ihtilafları zikrettikten sonra dediler ki seferilik örfidir dediler. Yani insanların örfünde ne sefer sayılıyorsa, ne yolculuk sayılıyorsa o seferiliktir. Kilometre önemli değildir. Orada insan seferi olur dediler. alem. Ve aynı şekilde wasalmu fis sefer men sha'a sana aftar. Aynı şekilde seferde olan adam Oroçluysa ister oruç tutar, ister orucunu bozar. Çünkü seferiden neler sakıt olur? Oroç, cuma öyle değil mi? Bunların hepsi ne olur? Seferi kişiden sakıt olur. Şimdi şeyh önce imama itaat. Daha sonra işte masiyette noktasında Allah'tan başkasına itaat etmemekten bahsettikten sonra neden bu fıkhi meselelere girdi? Çünkü burası insanların ihtilaf ettiği ikinci boyuttu. İtikadla alakalı o ihtilaflardan sonra ikinci boyuttu. O yüzden bazı şeyler vardı, insanlar bu sünnetlere savaş açtılar. Akılları almadığı için, bazı rivayetlerden haberdar olmadıkları için peygamberin sünneti olan şeylere ne yaptılar? İnsanlar savaş açtılar, peygamberin sünnetini terk ettiler. O yüzden bazı fıkıh ihtilaflardan bahsetti ki ehli sünnet yani ehli hadis, hadis ehli olan insanlar, Bukhariler, onların yoluna güzellikle tabi olanlar, sahabe tabi'nin, etba'u tabiin. Ve onların yoluna güzellikle tabi olan insanlar hepsi ne yapmışlardır? Bu hakikatleri kabul etmişlerdir. Bunların sünnet olduğuna inanmışlardır. Allah nasip ederse haftaya inşallah diğer kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰ şimdi sormak istediğini bir şey çeklemek istedi.